Evli bir erkek karısının haberi olmadan ikinci bir kadınla iki şahit bulup dini nikah yapabilir mi? Bu caiz midir? Nikah yapmak bu kadar basit mi diye sordum. E, bu kadar basit değil. Zor da değil. Şimdi evlilikte aleniyet esastır Furkan Bey. Yani evet. siz ister bekar birisi olun, ister evli birisi olun. Biriyle evlenecekseniz yani sizin aile çevrenizin, oturduğunuz köyün, mahallenin, e, sakinlerinin o evlilikten haberi olması lazım. Duyurmak gerekir. İki şahitten bulunmaksa, yani iki, nikah kıyarken iki şahidin bulunmasıyla maksat aleniyettir. Yani gizli kapaklı yapılmamasıdır. Şimdi hani ikinci bir evlilik yapmak için hanımdan izin almak gerekmez ama yani siz gizli kapaklı nikah yaparsanız, şekil şartlarına uysanız bile İslam'ın özünü esasına, ruhuna yani nikahın e, amacına uygun hareket etmiş olmasınız. Doğru bir davranış olmaz. Evet. Yani herkes haber olmalı. Siz ikinci bir evlilik yapacaksınız. İhtiyacınız varsa yapabilirsiniz. O zaman ananız, babanız, eşiniz, komşunuz, yakınlarınız, herkes duyacak. Aleni bir şey olacak. Gizli, Gizli saklı olmayacak.